Pavlus'tan Romalılara Mektup 12. Bölüm Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir, ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla Hepinize söylüyorum Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre Düşüncelerinde sağduyulu olsun Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan Çok sayıda üyemiz olduğu gibi Çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin. İyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin. Ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.